Hazreti Ayşe radiyallahu anh validemiz şöyle haber vermiştir. Hava rüzgarlı ve bulutlu olduğu zaman Resulullah'ın aleyhisselam yüzünde bundan dolayı bir hoşnutsuzluk eseri derhal belli olurdu. İşte o halinde bir yerde karar kılamaz, öteye beriye gidip gelmeye başlardı. Yağmur başladığında ise sevinir ve o hal kendisinden giderdi. Ayşe radiyallahu anh bu endişenin sebebini Kendisinden sorduğumda Hazreti Peygamber ümmetime herhangi bir azap musallat olmasından korktum buyurmuştur. Yağmuru görünce de bu rahmettir buyururlardı. Sahih Müslim 1495 i̇bn Abbas'ın radiyallahu, radiyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber aleyhisselam ben sabah rüzgarı ile yardım edildim. At kalmi ise debur batı rüzgarı ile helak edildiler buyurmuştur. Sayıh Müslim 1498 Hz. Ayşe radiyallahu an şöyle anlatır. Resulullah aleyhisselam zamanında bir defa güneş tutuldu. Allah Resulü halka namaz kıldırmak üzere kıyama durdu ve kıyamı çok uzattı. Sonra rukuya vardı. Rukuyu da çok uzattı. Sonra başını kaldırıp kıyamı yine çok uzattı. Bu ikinci kıyam birinci kıyamdan kısa sürdü. Sonra tekrar rukuya vardı ve rukuyu çok uzattı. Ancak bu ruku da önceki rukudan kısaydı. Daha sonra secdeye vardı. Sonra ayağa kalkıp kıyamı uzattı. Bu ilk kıyamda az sürdü. Sonra rukuya varıp rukuya rukuyu uzattı. Bu ruku da ilk rukudan az sürdü. Sonra secde etti. Sonra güneş açılmış olduğu halde Resulullah Aleyhisselam namazdan çıktı ve halka hutbe iradetti. etti. Bu hutbede Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Şüphesiz güneş ve ay Allah'ın kudretini gösteren ayetlerindendir. Bunlar bir kimsenin ölümü ya da doğumu için tutulmazlar. O halde siz bunu güneş ve ay tutulmasını gördüğünüzde hemen tekbir getirin. Allah'a duaya koyulun, namaz kılın, sadaka verin. Ey Muhammed ümmeti!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 İbn-i Abbas'tan anh, rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam iki rekatlı bir namaz içinde dört ruku ile dört secde yapmıştır. Sayih Müslim hadis numarası 1400 1503 Esma Ebu Bekir radiyallahu an şöyle anlatır.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 Yanıma bir kırba su almıştım. Ondan başıma ve yüzüme su dökmeye başladım. Sonra güneş açılmış olduğu halde Resulullah namazdan çıktı. Allah hamd ve senadan sonra insanlara şöyle hitap etti. Şu makamda cennet ve cehennem varıncaya kadar daha önce görmediğim her şeyi gördüm. Bana vahiy olundu ki siz kabirlerde Mesih Deccal yüzünden çekilecek imtihanlara benzer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 İnsanlardan işittim, bir şeyler söylüyorlardı, ben de söyledim cevabını verecektir. Münafık ise yahut kalbinde şüphe varsa o bu soruya karşı Bilmiyorum, insanlardan işittim, bir şeyler söylüyorlardı, ben de söyledim cevabını verecektir. Sahih Müslim 1509 Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah Aleyhisselam zamanında güneş tutulduğunda insanlar namaz toplayıcıdır. Nidasıyla namaza çağrıldılar. Ve Allah Resulü Aleyhisselam önce iki ruku bir secde yaptı. Sonra kalkıp yine iki ruku bir secde yaptı. Sonra da güneş açıldı. Sayih Müslim 1515 Ebu Mesud Ensari'nin radiyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam Şüphesiz güneş ile ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Allah bunların tutulmasıyla kullarını korkutur. Güneş ve ay insanlardan hiçbir kimsenin ölümünden dolayı tutulmazlar. Bu korkutucu ayetlerden bir şey gördüğünüzde bu hal ortadan kalkıncaya kadar hemen namaza durup Allah'a dua ediniz buyurmuştur. Sayih Müslim 1516 Ebu Musa radıyallahu an şöyle anlatır. Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Peygamber bunun kıyamet alameti olmasından korkarak telaşla kalktı ve mescide geldi. O zamana kadar hiçbir namazda görmediğim en uzun kıyam ruku ve secdelerle namaz kıldırdı. Sonra şöyle buyurdu. Yüce Allah'ın gösterdiği bu alametler hiç kimsenin ne ölümünden ne de doğumundan dolayıdır. Ancak Yüce Allah bu alametlerle kullarını uyarır. Siz bunları gördüğünüzde hemen Allah'a zikre ve O'na yalvarmaya ve O'ndan bağışlanma dilemeye koyulun. Sayıh Müslim 1518 Abdullah bin Ömer radiyallahu an haber verdiğine göre Resulullah aleyhisselam şüphesiz güneş ve ay hiçbir kimsenin ne ölümünden ne de doğumundan dolayı tutulmazlar. Fakat bunlar Allah'ın kudretine dalalet eden alametlerinden ikisidir. Bunların tutulduklarını görünce hemen namaza durun buyurmuştur. Sayın Müslim 1521 Muire bin Şube radiyallahu an şöyle anlatır. Resulullah aleyhisselam zamanında peygamberin oğlu İbrahim vefat ettiği gün güneş tutuldu. Halk Güneş İbrahim'in ölümünden dolayı tutuldu dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselam, Güneş ve Ay Allah'ın alametlerinden iki alamettir. Bunlar hiçbir kimsenin ne ölümü ve ne ne de doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunların tutulduklarını gördüğünüzde hemen Allah'a dua ediniz ve bu durum ortadan kalkıncaya kadar namaz kılınız buyurmuştur. Sayf Müslim 1522 Kusami Bin Zeyd radiyallahu An şöyle anlatır. Biz peygamberin aleyhisselam yanında bulunduğumuz bir sırada kızlarından biri peygamberi çağırmak için bir haberci gönderdi. Babasına bir çocuğunun yahut bir oğlunun ölüm haline girdiğini haber veriyordu. Resulullah kızının gönderdiği elçiye, onu, onun Zeynep yanına, onun yani Zeynep, Yanına dön ve kendisine şunu haber ver. Şüphesiz ki Allah'ın aldığı ve verdiği her şey ona aittir. Her şey Allah katında muayyen bir müddete bağlanmıştır. Yine ona şu emrimi bildir. Sabretsin ve sevabını Allah'tan beklesin. Bunun üzerine elçi geri döndü. Bu defa o yani Zeynep peygambere yeminle gelmesi için tekrar haber gönderdi. Bu haber üzerine Allah Resulü Aleyhisselam ve onunla beraber bulunan Sa'd bin Ubade ile Muaz bin Cebel'de kalktılar. Ben de onlarla beraber Zeynep'in evine gittim. Çocuk sanki eski bir kırba içindeki su gibi can çekişir bir vaziyette. Hazreti Peygamber'e haber verildi. Allah Resulü Aleyhisselam ise gözyaşı döküyordu. Sa'd bin Ubade hayretle ''Ey Allah'ın Resulü bu ne hal?'' dedi. Resulullah aleyhisselam, bu gözyaşı Allah'ın kullarının gönüllerine koyduğu bir rahmettir. Yüce Allah kullarından ancak merhametli olanlarına rahmet edecektir buyurmuştur. Sayih Müslim, hadis numarası 1531 Abdullah bin Ömer radiyallahu anh şöyle nakletmiştir. Saat bin Ubade hastalanmıştı. Resulullah Aleyhisselam Abdurrahman bin Avf, Saat bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile onu ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Saat bin Ubade'nin yanına geldiğinde onu ev halkı tarafından çepeçevre kuşatılmış vaziyette buldu ve öldü mü diye sordu. Oradakiler hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah duygulanıp ağladı. Topluluk onun ağladığını görünce onlar da ağladılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber bilmez misiniz Allah gözyaşı ve üzüntüden dolayı kişiye azap etmez. Eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya merhamet eyler buyurmuştur. Sayih Müslim hadis numarası 1532 Enes bin Malik'in radıyallahu anh naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam Gerçek sabır, müsibetle ilk karşı, karşılaşıldığında tahammül edebilmektir buyurmuştur. Sahih Müslim, hadis numarası 1534 Ömer bin Hattab'ın radiyallahu anh rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber ölü ailesinin kendisine ağlaması sebebiyle azap olunur buyurmuştur. Sahih Müslim, hadis numarası 1536 İbn Ömer radıyallahu anhu'nun şöyle söylediğini Abdullah bin Übeydullah bin Ebu Müleyk'e haber vermiştir. İbn Ömer'in yanına oturuyordum. Biz Osman'ın kızı Ümmü Eba'nın cenazesini bekliyorduk. Onun yanında Osman bin Amr da vardı. Daha sonra İbn Abbas da geldi. Onu bir kimse elinden tutarak getiriyordu. Öyle zannediyorum ki o kimse İbn Abbas'a İbn Ömer'in bulunduğu yeri haber verdi. Böylece İbn Abbas geldi ve benim yanı başıma oturdu. Böylece ben İbn Ömer ile İbn Abbas'ın arasına oturmuş oldum. Bu sırada evden kadınlardan bir feryat yükseldi. Bunun üzerine İbn Ömer Osman bin Amra kalkmasını ve onları neyi yetmesini istercesine Allah Resulü'nün Aleyhisselam Şüphesiz ki ölü ailesinin kendisine ağlamasından dolayı azap edilir buyurduğunu işittim dedi. Abdullah bu rivayeti umumi manada herhangi bir kayıt koymadan haber verdi. Bunun üzerine İbn Abbas şöyle dedi. Biz müminlerin emiri Ömer bin Hattab radiyallahu an ile beraber bulunuyorduk. Mekke ile Medine arasındaki Beydağ mevkiinde durakladığımızda bir ağacın altına inmiş bir kimse göründü. Ömer bana git bak bu zat kimdir? Bana bildir dedi. Ben de gittim. Bir de baktım ki o Süheyb idi. Hemen Ömer'e döndüm ve ona bana bu zatın kim olduğunu sana bildirmemi emretmiştin. O zat Süheyb'dir dedim. Ömer radıyallahu an ona emret bize katılsın dedi. Ben Süheyb'in beraberinde ailesi de vardır dedim. Ömer beraberinde ailesi olsa da dedi. Ravi Eyüp ihtimalli olarak ona emret. Bize katılsın dediğini de nakletti. Nihayet beraber Medine'ye geldik. Çok zaman geçmeden Ömer yaralandı. Suheyb vah kardeşim vah arkadaşım diyerek ağlaya ağlaya geldi. Ömer bilmez misin yahut işitmedin mi ki? Ravi Eyüp yahut da şöyle demiştir dedi. Bilmedim işitmedin mi ki? Bilmedin işitmedin mi ki? Allah Resulü aleyhisselam ölü ailesinin kendisine bazı ağlamalarından dolayı azap olunur buyurmuştur dedi. Ravi şöyle ilave etmektedir. Abdullah kendi rivayetini kayıtsız olarak haber verdi. Ömer ise ağlamanın bazı sebebiyle diye kayıtlı söyledi. Sonra kalkıp Ayşe'nin yanına girdim ve kendisine İbn-i söylediği hadisi naklettim. Bunun üzerine Ayşe radiyallahu anh şöyle dedi. Hayır. Allah'a yemin ederim ki Resulullah Aleyhisselam kesinlikle ölü bir kimsenin ağlamasıyla azap olunur dememiştir. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah ailesinin ağlamasından dolayı kafirin azabını arttırır. Hiç şüphesiz güldüren de ağlatan da Allah'tır. Ve hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. Sayih Müslim hadis numarası 1543 Muhyire bin Şube radıyallahu an Allah Resulü'nden Aleyhisselam şöyle işittiğini haber vermiştir. Her kim için üst baş yırtılarak çığlık ve feryat ile ağlanırsa bundan dolayı o kimse kıyamet günü muhakkak azap görür. Sayh Müslim hadis numarası 1549. Hz. Ayşe radıyallahu an şöyle haber vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselam muteşehhitleri Zeyd bin Harise Cafer bin Ebu Talib ve Abdullah bin Revah'ın şehadet haberleri kendisine ulaştığında mescitte oturdu. Oldukça üzüntülü görülüyordu. Ben kapının görülebilecek bir aralığından kendisine bakıyordum. Bu sırada Resulullah'a Resulullah birisi geldi ve ey Allah'ın Resulü Cafer'in kadınları ağlaşıyorlar dedi ve bağırıp çağırarak ağladıklarını söyledi. Hazreti Peygamber de o kimseye gitmesini ve kadınları bu çığlıktan men etmesini istedi. Bunun üzerine o kimse gitti. Sonra yine Peygamber'e gelip kadınların kendisine itaat etmediklerini söyledi. Resulullah ona ikinci defa gidip kadınları vazgeçirmesini emretti. O adam gitti. Sonra tekrar geldi ve ey Allah'ın Resulü kadınlar bize üstün geldiler dedi. Ravi Ayşe radiyallahu anh dedi ki Resulullah o adama haydi git bu kadınların ağızlarına Toprak saç buyurdu. Ben de o adama Allah seni zelil etsin. Ne Resulullah'ın sana verdiği emri yerine getirdin ne de hüzün içinde bulunan peygamberin kendi haline bıraktın dedim. Sayıh Müslim hadis numarası 1551. Ümmü Atiye radiyallahu an şöyle bildirmiştir. Resulullah aleyhisselam biz kadınlardan biatla birlikte ölüye saç baş yolarak ağlamayacağımıza dair söz almıştı. Beş kadından başka bizden hiçbir kadın sözünde durmadı. Bu beş kadın Ümmü Süleym, Ümmül Ala, Muaz'ın karısı olan Ebu Sebre kızı yahut Ebu Sebre kızı ve Muaz'ın karısı. Sahih Müslim hadis numarası 1552. Ümmü Allahu an. biz kadınlara cenazeleri takip etmek yasaklandı. Cenazeler ardından gitmek bizim üzerimize vacip kılınmadı. Sayih Müslim hadis numarası 1555 Ümmü Atiye radiyallahu anh şöyle anlatır Biz kızını yıkarken Peygamber aleyhisselam yanımıza Girip şöyle buyurdu Kızımı su ve sidir ile Üç veya beş Hatta gerek görürseniz fazla da yıkayabilirsiniz En son yıkayışta Kafur yahut kafur Cinsinden bir koku kullanınız Yıkamayı bitirdiğinizde Bana bildiriniz biz yıkamayı bitirince peygambere haber verdik. Resulullah bize hıkıv denilen kendi izarını verdi ve bunu kızıma iç gömleği yapınız buyurdu. Sayih Müslim hadis numarası 1557. Habbab bin Eret radiyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah aleyhisselam ile beraber Allah yolunda onun rızasını kast ederek Medine'ye hicret ettik. Artık bizim mükafatımızı vermek Allah'ın vaadinin yerine getirmesi olarak şeran Cenabı ı Hakk'a vacip oldu. Yoldaşlarımızdan bu sevap ve nimetten hiçbir şey istifade etmeden ahirete gidenler vardır. Musab bin Umeyr radallahu anh bunlardan birisidir. Musab Uhud günü şehit olmuştu da ona kefen yapacak bir şey bulamamış ancak bir kaftan bulunmuştu. Bizler o kaftanı şehidin başı üzerine koyduğumuzda ayakları dışarıda kalıyor, ayakları üstüne koyduğumuzda başı açığa çıkıyordu. Bu yokluk karşısında Resulullah Aleyhisselam bize kaftanı başından itibaren sarınız, ayaklarının üstüne de ızır denilen kokulu ottan koyunuz buyurdu. Dostlarımızdan kendilerine hicret semeresi ulaşan ve bu meyveyi devşirenler de vardır. Sayih Müslim hadis numarası 1562 Hz. Ayşe radiyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah aleyhisselam pamuktan dokunmuş suhulliye denilen 3 parça beyaz yemen bezi içinde kefenlendi. Bunların içinde gömlek ve başlık imame de yoktu. İzar ve ridaden ibaret olan hulliye, Gelince bunun Resulullah'a kefen yapılması için satın alınmış olunduğu hususunda insanlarda bir şüphe hasıl oldu. Neticede bu hulle terk olundu ve olundu da Resulullah pamuktan suhulliye denilen 3 parça beyaz yemen bezi içinde kefenlendi. O hulleyi Abdullah bin Ebu Bekir almıştı da öldüğünde kendimi bununla kefenleyeyim diye onu muhafaza edeceğim demişti. Sonra Yüce Allah peygamberinin Bununla kefenlenmesine razı olsaydı bunun için kefenlenirdi. Bunun için de kefenlenirdi. Onun kefenlenmediği bir hülleyi ben de kefen edilmem deyip bu hülleyi sattı ve bedelini de etti. Sahih Müslim hadis numarası 1563. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu an Resulullah Aleyhisselam vefat ettiği zaman bütün bedeni Hıbere denilen beyaz Yemen burdesiyle örtülü demiştir. Örtüldü demiştir. Sayih Müslim 1566 Ebu Hüreyre'nin radiyallahu bildirdiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam cenazeyi itidal ile süratlice naklediniz. Eğer bu ölü iyi bir kişi ise bu bir hayırdır. Muhtemelen dedi ki onu bir an evvel kabirdeki hayır ve sevabına ulaştırmış olursunuz. Eğer bu cenaze iyi bir kişi değilse bu da bir şerdir. Bir an evvel o şerri omuzlarınızdan atmış bulunursunuz. Sayih Müslim 1568 Ebu Hureyre'nin radiyallahu an rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhisselam her kim cenaze namazı kılıncaya kadar cenazede hazır bulunursa ona bir krat, her kim de gömülünceye kadar beklerse ona da iki krat sevap vardır buyurmuştur. İki krat nedir diye sorulduğunda Hazreti Peygamber, İki büyük dağ gibi diye cevap vermiştir. Sayih Müslim, hadis numarası 1570. Haditi Peygamberin aleyhisselam azatlısı, Sevba'nın radiyallahu anh naklettiğine göre, Allah Resulü aleyhisselam kim bir cenaze namazı kılarsa, onun için bir kırat sevap vardır. Eğer defninde de hazır bulunursa iki kırat olur. Bir kırat Uhud dağı kadardır buyurmuştur. Sayih Müslim 1575. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle haber vermiştir. Bir cenaze geçirildi ve hayırla anıldı. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu buyurdu. Bir cenaze daha geçirildi. Bu da kötülendi. Bunun hakkında da Peygamber Aleyhisselam vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu buyurdu. Ömer radıyallahu an annem babam sana feda olsun bir cenaze geçirildi ve şer ile tavsif edildi. Bunun üzerine vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu dediniz. Bir cenaze daha geçirildi, o da şer ile vasf edildi. Buna da vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu buyurdunuz. Bunun sebebi nedir? diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselam cevaben. Hayırla andığınız kimseye cennet vacip oldu. Şerle andığınız kimseye de cehennem vacip oldu çünkü sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyurdu sahih Müslim 1578 Ebu Katade bin Rebi radıyallahu an şöyle bildirmiştir Resulullah aleyhisselam yanından bir cenaze geçirilmişti. Hazreti Peygamber kendisi rahatlayan ve kendisinden kurtulandır buyurdu. Sahabeler rahatlayan veya kendisinden rahatlanan nedir diye sordular. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam mümin olan kul dünyanın yorgunluklarından rahatlar, kötü olan kimseye gelince diğer insanlar, şehirler, ağaçlar ve hayvanlar ondan kurtulup İstirahat ederler buyurmuştur. Sayih Müslim 1579 Ebu Hureyre radiyallahu an şöyle bildirmiştir. Resulullah aleyhisselam Necaşi'nin vefatını aynı gün insanlara haber verdi. Daha sonra halkı musallaya çıkarıp dört tekbir aldı. Sayih Müslim 1580 Cabir bin Abdullah'ın radiyallahu an haber verdiğine göre Allah Resulü aleyhisselam Habeş Kralı Necaşi Ashame üzerine dört tekbir alınarak gıyabi cenaze namazı kıldırmıştır. Sayih Müslim 1582 Abdullah bin Abbas radiyallahu an şöyle haber vermiştir. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah aleyhisselam cenaze defnedildikten sonra bir kabir üzerine dört tekbir alarak namaz kıldırmıştır. Sahih Müslim 1586 Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle haber vermiştir. Zenci bir kadın veya genç bir kimse mescidi süpürüp temizlerdi. Bir gün Resulullah aleyhisselam onu göremeyince ne oldu diye sordu. Sahabeler... O öldü deyince Resulullah aleyhisselam bana vefatını niçin haber vermediniz dedi. Sahabeler sanki onu küçümsemişler ve önem vermemişlerdi. Bunun üzerine Resulullah haydi kabrini bana gösteriniz buyurdu. Kendisine gösterdiler. O da bu kabir üzerine namaz kıldı. Sonra da şöyle buyurdu. Şu kabirlerin içi kabir sahiplerine azap olacak kadar zulmetle doldur. Yüce Allah üzeriniz, üzerlerine kılacağımız namaz ile onları aydınlatır. Sayih Müslim 1588 Amir bin Rabia'nın radiyallahu anh rivayetine göre Allah Resulü aleyhisselam bir cenaze gördüğünüzde cenaze sizi geride bırakana yahut cenaze omuzlardan yere veya kabre konuluncaya kadar ayağa kalkınız buyurmuştur. Sayih Müslim 1590 Ebu Said Hudri'nin radiyallahu anh naklettiğine göre Resulullah Aleyhisselam bir cenazeyi takip ettiğiniz zaman o omuzlardan yere konuncaya kadar oturmayınız buyurmuştur. Sayih Müslim 1591 Cabir bin Abdullah radiyallahu an şöyle nakletmiştir. Yanımızdan bir cenaze geçmişti. Resulullah Aleyhisselam hemen o cenaze için ayağa kalktı. Biz de ona uyarak kendisiyle beraber ayağa kalktık ve ey Allah'ın Resulü, bu bir Yahudi kadının cenazesidir dedik. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhisselam şüphesiz ölüm korkunç bir şeydir. Cenazeyi gördüğünüzde hemen ayağa kalkınız buyurmuştur. Sayih Müslim 1593 Kays bin Saadın radiyallahu anh rivayetinde i̇bn Ebu Leyla şöyle nakletmiştir. Kays bin Saad ile Sel bin Hüneyf Kadisiye'de bulunurlarken yanlarından bir cenaze geçti. Bunlar ayağa kalktılar kendilerini bu cenaze bu yer halkından yani zımmilerdendir denildiğinde Kays ile Sel'de Resulullah'ın aleyhisselam yanından bir cenaze geçmişti. Allah Resulü ayağa kalktı. Bunun bir Yahudi cenazesi olduğu kendisine bildirildiğinde bu da bir insan değil mi buyurdu. Sayih Müslim 1596 Semure bin Cündüp radiyallahu an şöyle haber vermiştir. Ben Loğusalı iken ölen Ummu Ka'ab adındaki kadının cenaze namazını peygamberin aleyhisselam arkasında kıldım. Resulullah namaz esnasında cenazenin tam ortası hizasına doğru durdu. Sayih Müslim, hadis numarası 1602 Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Bu bölümde burada bitti. Allah hayırlara vesile kılsın. Tevfik Allah'tan. Allah emanet olunuz kardeşlerim.